94.9 Açık Radyodan Ekonomi Ekoloji Programından Herkese Merhaba. Ee, bu bu hafta programımızda yine e, Açık Radyo dinleyicilerinin e, aşina olduğu bir isim var. 350 Ork'dan Mahir Ilgaz ile birlikteyiz. Hoş geldin Mahir. Hoş bulduk Merhaba. Ee, bu hafta biraz e, bu haftaki programımızda biraz bu e, geçen hafta açıklanan IPCC raporunun detaylarını konuşalım istiyoruz. Geçen hafta Cuma günü. Türkiye'deki küresel iklim ağı ki içinde Türkiye'nin önde gelen bütün iklim konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları yer alıyor. Küresel iklim ağı IPCC'nin 5. değerlendirme raporu vesilesiyle bir toplantı düzenledi. Raporun önemli başlıkları ele alındı. Biz de Mahir'le geçen hafta bu toplantıyı izledik. Şimdi biraz onun ...detayları üzerinde konuşmak istiyoruz bugün. IPCC nedir? Intergovernmental Panel on Climate Change... ...yani hükümetler arası iklim değişikliği paneli. Birleşmiş Milletler Himayesi'nde bir araya getirilmiş... ...ve hükümetlere iklim değişikliği konusunda aslında bir yol haritası, bir plan sunan... ...yani belki yaptırım gücü yok ama yani yaptırım gücü olabilecek kadar önemli e, bulgular veriler ortaya koyan 5. E, değerlendirme raporları daha önceki 1997 2007, 2007 özür diliyorum 2007 e, yılında e, yayınlanmıştı. Şimdi tabii bu raporun bize e, gösterdiği çok çok önemli bir e, gerçeklik, çok önemli bir veri var ki bu da 1951 ile 2010 e, yılları arasında Küresel ısınmadaki artışın yüzde 95 ila yüzde 100 e, gibi e, yükseklikte bir oranda e, iklim değişikliğinin insan kaynaklı etkilerden kaynaklandığını e, söylüyor ki bu çok önemli bir veri, e, özellikle iklim değişikliği inkarcılarını da e, üzecek nitelikte bir e, veri ve bu raporunda e, aslında bir takım bölümleri yıl içinde sızdırıldı, yayınlandı. Şimdi hükümetler için özet olarak adlandırılan bölüm yayınlandı. Sanıyorum Ekim ayı içinde de geri kalan kısımları yayınlanacak. Yıla da bu yıl içinde geri kalan kısımları da Çünkü IPCC yani hükümetler arası iklim değişikliği paneli epey büyük bir grup işte. Evet. Yani. ...yüzlerce dünyanın her tarafından gelen yüzlerce bilim insanı oluşuyor... ...ve altında farklı farklı çalışma grupları var... Hı hı. İklim değişikliğinin farklı alanlarına yoğunlaşan her birinin e, derlediği bilgiler... ...işte yıl içinde e, yayınlanıyor... Evet. Yani ...martta da olacak yıl sonuna kadar devam edecek böyle... E, ...ilk yayınlanan işte e, sizin de dediğiniz gibi e, bir aslında e, karar vericiler için özet hı hı. kısmı hı hı. idi... Evet. Şimdi iki şeyi vurgulamak lazım ee, çok önemli bir e, IPCC'den bahsederken e, hükümetler arası iklim değişikliği paneli işte hı hı. Birleşmiş Milletler Şemsiyesi altında vesaire diyoruz ama en önemli konu hükümetlerin onay, hükümetlerin onayıyla kurulan panel evet, yani doğru. E, buradan çıkan bulgular hükümetler tarafından sorgusuz sualsiz yani en azından hı hı. taraf ülkeler tarafından ki burada dünyadaki ülkelerin hemen hemen tümü birkaç tanesi hariç kabul ediliyor. Evet. Bu anlama geliyor. Hı hı, evet. Bu bir. Bu şekliyle IPCC'den çıkan raporun ıı, biraz muhafazakar olduğunu da iklim değişikliği bulguları adına onu da ıı, vurgulayabiliriz aslında. Hani ıı, çok ıı, alarmist ıı, şeylere yer vermiyor. Bir ikincisi sizin demin dediğiniz yüzde 95 kesinlik. Bunlar IPCC raporuna bak, raporlarına baktığımız zaman işte kesinlik bulguları bilir. İşte yüksek ihtimalle, evet. daha düşük vesaire. Hı hı. %95 rapordaki en yüksek ihtimal. Evet. Yani bu şu anlama geliyor. Hani bilimsel olarak bu bulgu var hı hı. ama yine bilimsellik adına ...yüzde beşlik bir yanılma payı bırakılıyor. Da koyuyor. Oraya. Evet. Yani bu hani yüzde beş doğru değildir anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Onu... Yani kendileri için bir yanılma payı olarak koyuyorlar. Yani koyulur. bilimsellik bunu gerektiriyor. Evet. Ee, bir ikincisi yine önemli. IPC yeni bir yani e, bilimsel çalışma yapmıyor. IPCC'si derleme yapıyor. Hı hı, hı hı. Yani bunu da şu anlama söylüyorum. Hani böyle her yıl böyle kapalı kapılar arkasında bir araya gelen bilim insanları kimsenin e, görmediği işte bilimsel çalışmalar yapıp sonuçlarını açıklamıyor. Hayır bu zaten derledikleri sonuçlar hakemli dergilerde yayınlanmış işte evet. e, tartışılmış vesaire evet. birçok bilimsel çalışmanın sonucu. Bunları hı hı. bir araya getirip üstüne tartışıp derliyorlar ve ondan sonra rapor alıyorlar. Evet. IPCC'den kısaca böyle bahsedebiliriz ne hı olduğuna hı. dair. Evet. Ee, şeye gelecek olursak, e, raporun içeriğine, i̇çeriğine gelecek, gelecek olursak, olursak e, şimdi rapor çıkmadan önce bir kere şeyden bahsedelim. Hani e, iklim inkarcıları epey uzun bir süre şey bahsettiler işte bir aylarca süren bir kampanya yaptılar ve işte IPCC raporu çok farklı bulgularla gelecek. İşte e, iklim değişikliğinin insan kaynaklı olduğu e, savı çökecek vesaire gibi. Yayınlar yayınlandı vesaire işte e, evet. hatta buna e, IPCC'ye karşı çıkan e, bazı e, fosil yakıt lobisi tarafından fonlanan kuruluşlar. Evet. E, Amerika'da özellikle milyonlarca dolar para akıtılıyor bu işlere. Tabi yüz milyonlarca harcına. dolar para Evet akıtılıyor. evet evet. E, Türkiye de çok farklı değil. Onu da söyleyeyim son yıllarda yani o kadar yüksek ölçekte olmasa, olmasa da, da yoğun bir yine de fosil yakıt var. <gülüyor> lobisi var. Var tabii hem, hem de hükümet düzeyinden başlayan <gülüyor> bir maalesef bir lobi var. Her neyse e, ve e, işte tüm bu beklentiler iklim inkar, inkarcılarının boş çıktı. Yani IPCC raporu aslında bize bildiğimiz şeyleri tekrar söyledi. Nedir? İklim değişikliği oluyor. Evet. Oldu hatta. E, ve insan kaynaklı Hı -hı. bunu söyledi. Hı -hı. Yani daha güçlü verilerle aslında önümüzü daha koyuyor güçlü, değil daha mi? Daha da güçlü, her seferinde daha, her da, güçlü seferinde daha da güçlü kanıtlarla. Her seferinde daha da güçlü Çünkü modeller da. gelişiyor, kullanılan evet. modeller gelişiyor. Daha komplike, daha sofistike hale geliyor. Çıkan kanıtlar da dolayısıyla daha kesin oluyor her seferinde. Hı hı, hı. E, durum bu yani ama... E, ...hani raporun söylediği bulgular, öne sürdüğü bulgular... ...farklı bir şey zaten söyleyemez. Yani bu çok uzun süredir bilinen bir gerçek. Sadece daha fazla veri veriyor. Evet, evet. Bir de tabii bu seneye özel olarak... Ee, raporda ilk defa karbon bütçesi meselesine hmm. yer verildi o çok önemli bir konu bu da şu bir süredir zaten tartışılıyordu yani dışarıda söyleniyordu fosil yakıtlar e, dünyada çeşitli rezervler var işte kömürdü petrol doğalgaz vesaire e, bu rezervlerin e, ne kadarını yakarsak iki derece iklim değişikliği sınırı hani güvenli ad ki onun güvenli olup olmadığı da tartışılır. İki derece iklim değişikliği sınırını geçeriz. E, meselesine ilk defa e, eğildi IPCC o raporda bunlar da var. Ve e, şu çıktı e, yani yaklaşık 800 gigaton e, atmosfere e, fosil yakıt salma payımız var bundan sonrası için. 2011'e kadar da bunun e, 570 gigatonunu yaklaşık salmışız. Biz. evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Pek iç açıcı bir tablo. O bakımdan pek iç açıcı değil ama yani e, bu konuda konuşurken yani ben kendi adıma veya işte başka yerlerde de bunu yapıyor. İklim de işte evet yani şu ana kadar IPCC raporunda da görüyoruz 0.94 derece zaten iklimi değiştirmişiz. Hı hı. Sılmış yani hani bu olacak olanı beklemiyoruz. Yaklaşık bir o kadar daha da e sısması Tabii şimdi bu iki derece hedefi konmuştu ve hep bu iki derece üzerinden müzakereler yapıldı bugüne kadar ama belki artık o iki derece hedefi de çok yetersiz yani gerçi iki derece hedefini bile e, hükümetlere e, kabul ettirmek e, mümkün olamadı ama belki o da, o hükümetler kabul etti iki dereceyi. E, ama belki o hedef yani edene kadar çok zor etti ama o hedefi belki şimdi yükseltmek gerekecek. Ne gibi? Yani çok daha yani bu hedeflerin salınan karbon yüzünden dünya daha fazla ısınıyor. Onu daha aşağıya çekmek için daha radikal hedefler koymak gerekecek. Ee, şöyle yani iki derece hedefinde bir revizyon devletler bu saatten sonra gider mi bilmiyorum. Hani çok dışarıdan hı hı. mümkün gözükmüyor. Ama iki derece hedefini tutturabilmek için daha çabuk ve daha radikal sizin dediğiniz gibi evet. önlemler almak gerekecek. Evet. E, bu da zaten yıllarda söylen bir şey. Hani e, artık son e, geçen IPC'nin e, başındaki e, Pachauri de bunu söyledi. İşte, yani... Türkiye'ye de gelmişti kendisi evet, geçtiğimiz evet, aylarda. Geçtiğimiz aylarda gelmişti. Yani son e, bir pencere var önümüzde. Bu üç maksimum beş yıllık bir pencere. Yani, Artı eksi iki oynayabilir belki. E, bu süreyi kaçırırsak bu süre zarfında... Ciddi adım atmazsak yani şu anda dünyadaki enerjinin yüzde yirmisi yenilenmeli elde ediliyor mesela. Ciddi adım atmazsak bunu arttırmazsak yüzde seksenlere doksanlara çıkartmazsak sıkıntımız var. Evet. Yani bu da şu demek dünya üzerinde yaşam bildiğimiz anlamda yaşam. Hani tüm dünyadaki yaşam sona erecek demiyorum tabii ki. Hı -hı. Ama bildiğimiz anlamda yaşam sona erecek demek oluyor. Evet. Peki bir ara verelim ondan sonra bu IPCC raporunun... Hükümetlere ne anlattığını, hükümetlerin neler yapması gerektiğiyle ilgili ve belki işin biraz da Türkiye ayağında neler olabilir onları konuşalım. 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda Mahir Ilgaz'la birlikte geçen hafta açıklanan IPCC raporunun değerlendirmesini yapıyoruz. İlk bölümde biraz raporun genel hatlarından bahsettik. Şimdi tabii e, hükümetler tarafından senin de demin söylediğin gibi e, onay verilmiş bir e, bilim insanlarından oluşan işte heyetin ortaya koyduğu bir aslında bu iklim değişikliğine dair e, bilimsel bir envanter. Şimdi tabii buradan alınması gereken e, dersler, yapılması gerekenler aslında biliniyor. Neler yapılması gerektiği e, herkesin malumu. Fakat hükümetler e, acil eylem planı oluşturma konusunda biraz e, ayak sürüyor. Tabii özellikle de gelişmiş ve e, gelişmekte olan ekonomiler. Belki yapılan bir takım çalışmalar var. Bu e, küresel iklim e, ...değişikliğinin... E, ...etkilerinin... ...azaltılması e, noktasında... ...işte bu karbon emisyonlarının... ...azaltılması noktasında ama... E, ...çok eş zamanlı olarak... ...çok radikal olarak... E, ...şu ana kadar değil mi? Yani e, belki bizim gibi insanlar... ...açısından e, çok yetersiz... ...kaldığını e, söyleyebiliriz. Yani yetersiz bul, bul, bulduğumuzu... ...söyleyebiliriz yapılan Yok, şeylerin. Hayır yani bunu Hı. gayet objektif... ...bir şekilde... E, yani ...söyleyebiliriz. Bakarak yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Çünkü hani veriler ortada işte hala... ...yoğun bir şekilde fosil yakıt... ...tüketmeye devam eden bir dünya var. Yani Hem fosil yakıt tüketerek... ...hem de iklim değişikliğini... ...önleme çalışmaları yapmak imkansız. Bu bir... ...yani devletlerin bir şeye geçelim istiyorsanız... ...hani ne yapması lazım devletler... ...tamam evet, bulgular burada. Oraya bağlayacağız. Hı hı. Ee, bir fosil yakıt tüketimini kesmeleri lazım bir an önce. E, altyapıyı bir enerjiye yönlendirmeleri lazım. Bu da çok kolay bir değil onu söylemek lazım. Yani, Tabii. He. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için çok kolay bir şey değil. Altyapıyı toptan değiştirmek anlamına geliyor. Zaten dünyada şu anda hani milyarlarca insanın hala elektriğe doğru erişimi yok örneğin. Hı hı. Böyle bir ortamda altyapıyı değiştirmek dünya küresel bir çaba gerektiriyor. Yani o ülkeleri tek başına bırakırsanız yapamazlar bunu. Destek ihtiyaçları var. Bu birinci nokta. Fosil yakıtlardan vazgeçilmesi lazım. Bu radikal dönüşümün sağlanması için Yenilenebilir desteklenmesi için lazım yani bu işin... ...destek mekanizmalarının oluşturulması... ...ve bu önce çalıştırılmaya başlanması Yatırımların lazım. buna yönelik yapılması Aynen. lazım. Bir iyi haber bu konuda. Geçtiğimiz yıl içinde... Arda, ...arda açıklanan raporlar var. Mali kurumların raporları var. Kredi kurumlarının raporları var. Fosil yakıtlara yapılan yatırımlar... ...eskisi gibi... Getirge ...sağlamıyormuş. Evet. Hatta azalmaya başlıyormuş. Çok fazla eskisi gibi... ...tavsiye edilmiyor. Bu... Önemli bir hı hı. haber bu trendin devam etmesi, hızlanarak devam etmesi lazım. Ve tabii şey var, bu Dünya Bankası'nın da içinde olduğu bir takım finansal kuruluşların, bankaların artık bu tür çevreyi kirleten fosil yakıtlara dayalı projelere mesela kaynak sağlamayacağını. Açıklaması gibi çok e, gelişmeler evet. çok önemli. Bu, benzer bu şekilde IMF'de geçtiğimiz evet. işte e, IPCC raporundan e, birkaç gün önce IMF Başkanı Kristin e, Lagarde çıktı. Hı hı. E, o da benzer bir açıklama yaptı. İşte e, en büyük sorunlardan bir tanesi işte her yıl e, sağlanan iki e, trilyon dolarlık e, enerji destekleri sübvansiyonu dedi. Hı hı. Gerçi kendi içinde yenilebilir ve e, Fosil yakıt ayrımını yapmamış ama hani e, enerji desteklerinin %80-90'ı zaten. zaten fosil yakıtlara fosil gidiyor. gidiyor. Dolayısıyla e, o hı. çok da önemli bir ayrım değil belki bu noktada. Evet doğru. E, şeye gelince yani başka ne yapması lazım devletlerin hı hı. E, noktasına gelince kaçınılmaz olarak adaptasyon. Evet. Uyum. Hı hı. Ee, o da bir işin ikinci ayağı ee, mutlaka yapılması gereken bir şey çünkü hani mitigasyon yani iklim değişikliğini yavaşlatma e, iki derecenin altına sınırlama e, işin bir kısmı evet. ama başına dedik ya programın zaten dünyayı neredeyse bir derece ısıttık bir bir derece daha ısıtmayı da neredeyse garantiledik çünkü hani atmosferlik sera gazları etkisini belli bir zaman sonra hissettirmeye başlıyor değişikliği açısından yani şu anda da <gülüyor> ...yaklaşık atmosferde 0.9 derecelik kadar... ...daha ısınmayı sağlayacak şey var. Karbon. Karbon. E, Mevcut şu sera an. Veya seragazı evet. e, var karbon eşitinden. E, dolayısıyla adaptasyona da çok önem vermemiz gerekiyor. Çünkü e, iki derecelik bir ısınma e, demek... E, ...dünyada ciddi değişiklikler anlamına geliyor. Evet. Belki biraz onlardan örnek verebiliriz. Verelim. E, hı hı. Örneğin e, bölgesel değişiklikler. Evet. IPCC'nin e, raporunda e, bölgesel olarak iklim değişikliğin nasıl etki göstereceğine dair bazı öngörüler de Hı -hı. E, yer alıyordu. Bunun üzerinden gidelim. Kuzey Afrika ve, ve e, Akdeniz bölgesi örneğin Türkiye'nin de içinde olduğu. Kuzey Afrika ve e, Akdeniz bölgesi için toplamda e, 0.4 ila 2.5 derecelik ortalama sıcaklık artışı tespit edilmiş. Yani büyük bir fark gerçi 0.4 iki 2.5 derece, 2.5 derece çok daha yüksek. Evet. Ve işte e, Kuzey Afrika'nın daha sahra'ya yakın bölgede hı hı. rastlanan bir sıcaklık değişikliği. Ama e, epey büyük bir değişiklik zaten tespit edilmiş. Ve e, orta vadeli olarak da yani işte 2040'lara kadar hı hı. E, tüm bölgede gözlenebilir 2 ila 3 derece değişiklik e, olacakmış. Evet. Rapora göre. Yani bu öngörü tabii uzun vadide altı derecelik sıcaklık değişiklikleri öngörlüyor mevcut senaryoda bu alt derece cehennem <gülüyor> Sıcaklığın Senaryosu. birden alt derece artması olarak düşünmemek lazım. Düşünmemek lazım, lazım. Bu, bu, tabii. Hakikaten. Yani, Beraberinde kuraklıklar getiren belki aşırı iklim ama, olaylarını arttıran evet. şeylerden bahsediyor. Sadece havanın ısınmasından bahsetmiyoruz. Aşırı tabii. iklim olayları artıyor. Ama bu altı derece vesaire sıcaklık artışlarında hani o aşırı iklim olaylarının yol açacağı felaketleri öngöremiyoruz. Öyle bir Şu şey. anda evet yok, öyle yani. bir hani, öngörü. Öngörü yok yani işte. Çok zor. En son bu kadar atmosferde seragazı biriktiğinde örneğin deniz seviyeleri beş metre yüksekmiş şimdikinden. Yani bu tabi deniz seviyesi yükseklikleri daha uzun vadeli gözlenecek şeyler. Hı hı. Çünkü buzulların, buzulların erimesi erimesi erimesiyle zaman alıyor biraz ama. Evet. Hani bir örnek olarak söyleyelim. Adaptasyon olmazsa bu bölgede ııı ee... Gayri safi e, yurt içi hasıla kaybı adaptasyon olmazsa yüzde on ila yüzde beş ila on pardon adaptasyon olursa. Olursa. Olursa. olursa yani uyum bile. sağlanırsa dahi bu bölge yüzde on ila be, e, pardon söyleyemiyorum yüzde beş ila on e, gayri safi yurt içi hasıla kaybına vuracak Evet ya adaptasyonu yani uyum, e, gerçekleştirse bile evet, ki. Evet tüm uyum çalışmalarının yapılması daha e, halinde dahi. hı hı. hı. Adaptasyon yapılmazsa en az yüzde on dört. Evet. Ciddi rakamlar tabii bunlar. Yani şöyle e, düşünelim bunu. Hani e, geçtiğimiz yıl Türkiye, e, ABD, e, AB ülkeleri de dahil olmak üzere o bölge içinde en hızlı bir ülke. Yüzde dört nokta dört öyle bir şey büyüdü yanlış hatırlamıyorsam. Garç yurt içi hasıla olarak. E, yani garsaf yurt içi hasıla kaybının yıllık yüzde beş ile on altını düşünün. Hani bu... Evet, gelişmekte olan ülkeler için önemli rakamlar. Belki bir de var, en son tamam. programımızı kapatmadan önce... Şeyden bahsedebiliriz, geçen seneki e, iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi 18. taraflar e, konferansında işte son güne kalmıştı bu Kyoto Prokuratü. Hatta ek bir gün daha e, devam ettirilmişti toplantılar uzlaşma sağlanması için. Şimdi 19. taraflar konferansı Polonya'da yapılacak. Şimdi tabii bu elde bu verilerle, bu raporla... Ee, ve çok da az bir zaman kalmışken orada acaba e, hükümetler biraz daha bu işe sıkı sıkıya sarılır mı? E, yani biz tabii umudumuzu kaybetmiyoruz ama e, hükümetlerin ne kadar ayak direyerek e, bu işe e, yanaştıklarını veya yanaşmadıklarını e, biliyoruz. Şimdi e, mucizeler her zaman mümkün. <gülüyor> Onu bir kenara koyarak e, çok kötü bir e, faka bastık bu durumda. Onu söyleyeyim yani bütün iklim hareketi olarak öyle bir sorunumuz var. Çünkü neden e, bir önceki e, hatta iki önceki e, taraflar konferansında 2015'e kadar nedense bir sonuç beklememeyi bize kabul etti. Bir şekilde o hapı hı -hı. yuttuk biz e, iklim hareketi olarak. Kopenhag'da. Kopenhag'dan e, sonra bu Durban'da. Hı hı. E, yani işte 2015'e kadar neden bir şey beklemeyelim? Hani neden bir baskı oluşturmuyor? Evet. O Ama 2015'te o öyle çıkmıştı Öyle bir beklenti. Beklenti o şekilde oluştu. Dolayısıyla e, 2014'teki bu Polonya'da yapılacak şeyden, e, bu yılın sonunda yapılacak koptan e, fazla bir beklenti yok onu söyleyeyim. Bu senekinden de yok yani. Yok yani evet gene sivil toplumun orada önemli gösterdiği olacak, baskı olacak. E, Hükümetler Arası raporun kendisi çok önemli bir baskı unsuru. Evet. Ama... E, bir mucize gerçekleşmezse e, bu yılki e, Taraflar Konferansı'ndan bağlayıcı bir anlaşma çıkması, radikal değişiklikler yolunda çok büyük beklenti yok. E, bir sonraki e, Taraflar Konferansı'na hazırlanıyor. Tüm sivil toplum onu söylemek lazım. Bu bir hata bence stratejik ama e, durumda bu. Evet. Bu hafta Ekonomi Ekoloji'de Mahir Ilgaz'la IPCC raporunu konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.